Merhabalar herkese 94.9 Açık Radyo Kavanoz'daki Yıldız programından Bugün stüdyoda programcı olarak ben ve Haluk varım Merhaba Haluk Merhaba <gülüyor> Ve konuğumuz Ahmet Sabancı Hoş geldin Ahmet Hoş bulduk Birkaç hafta önce Ahmet'i burada konuk etmiştik canlı yayında. iki hafta önce zannediyorum. Ve Ahmet New Slap Turkey'nin kurucularından birisi. Onunla beraber gazeteciliğin, haberciliğin geleceği, geleceğin haberciliği konularını konuşmak üzere toplandık. Konuşamadan dağıldık. Çok temel başlıklara değinebildik. New Slap Turkey'nin neler yaptığını çok kısaca akademisinden, veri gazeteciliği eğitimlerinden bahsettik. O günün gündeminden biraz bahsettik. Kriz anlarında gazetecilere doyulan ihtiyaçtan... Ama detaylara giremedik ve tekrar buluşmak istedik. Ahmet bize biraz Newslip Turkey'nin e, nasıl kurulduğunu, nasıl bir ihtiyaçtan kurulduğunu ve ekipte kimler olduğunu anlatabilir misin? Elbette. <gülüyor> Newslip Turkey aslında hani önceki bölümde de bahsettiğim evet. gibi hem gazetecilik öğrencilerinin hem giderek değişen, dönüşen medya ve gazetecilik alanına uyum sağlamak isteyen, kendini eğitmek, geliştirmek isteyen insanların faydalanabilecekleri kendilerini hani bir başvuru olarak başvuru kaynağı olarak kullanabilecekleri ve kendilerini eğitebilecekleri bir alan yaratmak hedefiyle başladı ve bunun yanına ilerleyen zamanlarda akademimiz ve diğer dijital platformlardaki podcastlerimiz, video eğitimlerimiz ve diğerlere eklenmeye başladı. Kurucumuz en başından bu yana kurucumuz ve şu anda genel yayın yönetmenimiz Sarp Onuzunoglu. Uzun zamandır birlikte çalıştım ve her hı. seferinde büyük keyif olarak çalıştığım birisi kendisi. Ne, ne yapar Sarpan? Nerede Türkiye'de mi mesela şu anda? Sarpan hı hı. uzunca bir süre boyunca Kadir Asta öğretim görevsi olarak çalışmıştı. Ardından bir yıl Norveç'te, bir yıl Lübnan'da akademisyen olarak çalıştı. Şimdi tekrar Türkiye'ye geri geldi hı hı. ve şu anda da hem New Türkiye hem de diğer alandaki işlerine devam ediyor şu anda kendisi. Hı. Hı. Hı. Hı. İşin editoryal kısmında yazı Aha. işleri müdürümüz ve hani diğer her türlü editoryal işlerimiz Duygu Uzunoğlu'nda. Duygu çok hani hayatımda gördüğüm en titiz ve en yetenekli Aha, editörlerden şey, birisi. Aynen. Bunun yanı sıra birlikte Nevzde'de bir kurduğumuz toplumsal bilgi ve iletişim derneğinden Arda Çetin, Erkan Sakı bizlere birçok konuda yardımcı oluyorlar ve hani ekibin geri kalanı aynı şekilde. Ancak hani temel olarak söz konusu bu işler hani işin yürümesi ve devamlılığı olduğunda bu dört beş ismin işin yükünün büyük bir kısmını kaldıranlar... Hı hı. Ben de hem bülten editörü olarak haftalık bültenimizi yazıyorum hem de yeri geldiğinde diğer konularda elimden gelen her türlü yardımı desteği yapıp diğer içerikleri üretmeye devam ediyorum orada. O maili gönderen sensin yani. Evet, evet. Ha, süper. Geçen bu, bu, programda da bahsettik bir bülten var diye. Hı. Kısaca onu bir tekrar sıralatalım istersen. Bülten newsletter'ı ne okuyor diye başladı ve aslında dünyada yeni medya, gazetecilik, medya alanında olan biten her şeyin böyle bir haftalık özetini çıkaracak ve insanlara hani böyle dünyada medya alanında neler olduğu böyle sabah her pazar sabah saat tam 11'de gönderdiğimiz ve <gülüyor> sabah kahvesinin yanında ve okumalık güzel bir pazar iki gibi tasarladığımız bir bülten aslında. Biz Bu e harika. Ben çok mutluyum faydalanıyorum e bayağı. Evet biz gayri severek okuyoruz. <gülüyor> Bunları duymak da benim çok mutlu ediyor. <gülüyor> Altını çizesiz çize okuyoruz zaten. Ya o zaman Bülten'in cevaplamaya çalıştığı soruyu sorarak böyle kocaman bir soruyu senin kucağına atmak istiyorum. Dünyada neler oluyor gazetecilik haberciliğe dair? ve Biz bunun neresindeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Dünyada neler oluyor? Dünyada aslında gazetecilik ve aslında medya şu an kendisini bir noktada yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Çünkü... Facebook, Google gibi platformlar aslında hem medya algısını hem habere ulaşma, habere erişme algısını insanlarda kökten bir şekilde değiştirdi. İnsanlar artık haberi okumak için Facebook feedlerine bakıyor ya da Google'da arıyor başlıkları ya da Twitter'ını açıyor o anda ne olduğunu okumak için. Ve bu birçok noktada hani evet de hani faydalı şeylere sebep ol, olmuyor mu? Oluyor elbette hani insanlara daha hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma şansı veriyor. Orada olan doğrudan kaynağından öğrenme şansı veriyor ama diğer yandan da tüm o gazeteciliğin aslında en değerli kıldığı şey olan o editöryal gücün tamamen ortadan kalkmasına sebep oluyor. Çünkü hiçbir şekilde bir editör denetiminden geçmiyor. Doğrulama dediğimiz şey ortadan kalkıyor. Bu yüzden hani doğruluk payı teyit gibi kurumlar ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bu yüzden... Yeni gazetecilik alternatifleri, dijital odaklı alternatifler doğmak zorunda kalıyor. Hı hı. Ve bu da aslında hani gazeteciliğin, medyanın kendisini bir yeniden tanımlama. Bu günümüzün dijital teknolojilerinde, günümüz internet koşullarında nasıl bir görev, nasıl bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kendisine bir dönüp tartışmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra bir de gazetecilik açısından dev bir ekonomik kriz hala devam ediyor. Hı hı. Çünkü... Dijitale geldiğimiz andan başlangıçtan bu yana medyanın en büyük hatalarından birisi burayı bildiğimiz basılı gazeteler şeklinde görmeyerek her şeyi en başta özgür bir şekilde herkese açık hale getirdiler. İnsanlar giderek habere ücretsiz ulaşabilmeyi normalleştirdiği anda bu sefer nereden para kazanacağız biz tartışması başladı. Doğru. Bunun da... Kimileri işte New York Times, Washington Post gibi büyük örnekler ya da Türkiye'de sözcü gibi örnekler doğrudan bir ödeme duvarı koyup tıpkı eski gazeteler gibi para veriyorsan o kursuna getirmeye çalışıyor. Guardian gibi Türkiye'de evrensel gibi kurumlar ise hani bunlar zaten hani biz herkes haberi özgürce ulaşsın istiyoruz ama bizim de paraya ihtiyacımız var o yüzden destek olun mantığıyla hareket etmeye çalışıyorlar. Lomo, Hı -hı. Lomon Diplomatik de öyle yapıyor. Hı -hı. Yani hem e, ab, şey abonelik ücreti var ama bir yandan Hı -hı. da o yetmediği için çünkü Hı -hı. o da çalışanların çıkarttığı patronsuz bir gazete Hı -hı. Yani dönüşmüş durumda. Kanar en şeyine falan da öyle. Bir yandan da böyle zaman zaman kampanya yapıyorlar işte Hı -hı. arkadaşınıza hediye edin falan diye. Açık Başka radyonun kitlesel fonlaması evet. benzeri bir şey yani Hı -hı. belki de. Sizin yazılarınız arasında böyle şey, New South Turkey'nin içinde çok çok ilgi çekici yazılar var. Farklı insanları aboneliğe çeken farklı yöntemlerden bahsetmiştiniz. Öyle hmm. yazılar vardı, onu hatırlıyorum. Podcastler yapan, podcastlerin açık yayınlayan, oradan aboneliklerini artıran yöntemler vardı. YouTube'a girenler vardı. Biraz onlardan hmm. bahseder misiniz? bize? Şimdi giderek artan bir gelir kazanma hmm. modeli de... Okurdan dinleyiciden hani aslında o üretileni tüketen insanlardan doğrudan o desteği Hı -hı. talep etmek işte bunun için kimileri kısa kampanyalar yolunu tercih ediyor. Hı -hı. Örneğin işte t salgın salgınlar kampanyası yakın zamandaki örneklerden Onu bir tanesi. Onu bilmiyoruz biz o nasıl bir t şey? t bu aşı karşıtlığının evet. giderek artması ve Soner Yalçın gibilerinin hani bundan bestsellerler çıkartması üzerine biz tamamen bunu özel bir dosya yapacağız. Bize destek olun dediler. Hmm. İşte tamamen oradan gelen para bu dosyanın üretimine, bu dosyayı üretecek çalışanlarına, hmm. gazetecilerine, uzmanlarına ayrıldı. Ve işte Mart'ın başında yayına başladı. Şahane. Aa, çok bir sanki ve, onu. Evet. <gülüyor> ve bununla birlikte hani mesela destek verenler belli bir miktar destek verene ufak tefek hediyeler. İşte hmm. Küçük destek verdiyseniz Instagram Story'den size teşekkür ettiler. Daha büyük destek verenlere kullandıkları kaynak kitaplardan birini hediye gönderdiler. Bu şekilde de aynı aslında okura sadece o il ürettiği içeriğin yanı sıra bir de ufak bir hatıra niyetine ekstra hediyeler sağladılar. Bu çok sık kullanılan bir yöntem. Bununla birlikte Patreon tarzı evet. aylık sabit bir şey. Örneğin işte. Diyorsunuz ki ben bu kişiyi okumayı seviyorum, keyif alıyorum ürettiği işten. Ona ayda işte bir dolar, beş lira, on lira bir şeyler verebilirim. Ama düzenli olacak. Evet yani. her ay Anladım. hani bu da o üreten kişiye ya da kuruma hani birçok kurum da kullanıyor Patreon'u. Hani bana ayda bu kadar para gelecek güvencesini evet. verip ona göre ileriyi evet. planlamalarına imkan sağlıyor. Tabii. Şimdi örneğin bunun YouTube'da artık başladı. Öyle YouTube mi? üzerinden de. ...youtube'da üretim yapan kanallar doğrudan böyle bağışlar alabilmeye başlayacaklar. Ben şeyi bilmiyorum mesela... ...youtube'da haber yapan bireysel habercilerin orada devam ettirenler var... ...onlar oradan para kazanabiliyor muydu? Öncesinde önce sadece reklam üzerinden hmm. kazanabiliyorlardı. Bu da genellikle çok kısıtlı olur Çok büyük bir kitlesi olmadığı sürece... Hı hı. ...buradan yani reklam üzerinden gelecek para çok kısıtlı ki zaten... Hani, işte bildiğimiz o büyük haber sitelerinin hepsinin reklamla dolup taşmasının sebebi bu. Çünkü her bir reklam çok çok çok küçük miktarlar. Tamamen öyle doldurmaları gerekiyor ki o yüz binlerce tıklanma az buçuk bir para etsin diye. Ama burada da ne oluyor? Okurun hiçbir şekilde habere ulaşamamasına evet. sebep oluyor. Hı. Çünkü o reklamlardan size haber metnini göremiyorsunuz bile. Doğru, doğru. E, bu şeyden bahsediyorduk. Guardian'ın falan kullandığı o podcastlerden. Podcastlerle insanlara çekme hikayesinden. Podcast giderek Aha. artan bir şey oldu. İlginç bir şekilde podcast aslında 2000'lerin ortasında ilk büyüme dalgasını yaşayıp ardından 2010'larda böyle bir duruldu. Hani böyle çok kemik bir kitle sadece podcast üretmeye devam etti. Son birkaç senede çok büyük bir yükseliş var. Bunda hani birçok farklı sebep var. Bunların başında şey geliyor podcast'ın aslında ne kadar kullanışlı bir yöntem olduğunun fark edilmesi. Çünkü... Okuma, izleme gibi bir zorunluluğunuz yok. Yoldayken, otobüsteyken, metrodayken ve hani üstelik indirip de dinleyebiliyorsunuz. Doğru. Hani internet bağlantısı da sürekli gerekmiyor. Her zaman, her koşulda dinleyebileceğiniz bir içerik olduğu için de doğal olarak hani birçok insan için çok daha kolay takip etmesi, sürekli dinleyebilmesi. Bunun, bu avantajları şimdi insanlar tekrar değerlendirmeye başlıyor. Bir de büyük şirketler ...bu işe daha ciddiye almaya başladı... Hmm. ...bunun en büyük sebebi Spotify... Hmm. ...Spotify'a hiçbir şey yok... Yani ...bundan önce podcast dediğiniz zaman... ...sektörün hakimi evet, evet. ...çünkü yani Apple'da podcastiniz varsa... ...insanlar görebiliyordu... Tabii. ...diğer tüm podcast app'leri oradan alıyordu... Hmm. ...Spotify bir anda devreye girdi... ...şu an dünyada giderek artan... ...sayıdaki ülkene... ...podcast dinlemenin yolu Spotify olarak... ...biliniyor... ...buna Türkiye'de dahil... Evet. ...çünkü hani bir anda o Apple'ın hükümdanlığı gitti... Spotify herkesin telefonunda olan bir şey. Aa. Ücretsiz de kullanabiliyorsunuz hı hı, vesaire hı. vesaire derken. Spotify bir anda hani podcast'in kitlelere ulaşabilme aracı hı. haline geldi. Hı. Bu da çok hani ilginç şeylere sebep oldu. Örneğin şu an hani podcast akademi kurulup tıpkı Oscar'lar gibi evet. akademi Aa. ödülleri verilse mi tartışması Aa. yapılıyor. Ay, biz, evet. hiç, Bunları evet. hani... Belki hani önümüzdeki sene yani bu sene içerisinde değil ama bir sene sonra falan yavaş yavaş bunları da hani dünya çapında böyle ödüller vesaireler gibi şeyleri görebileceğiz. Bunun yanı sıra Google Aha. bu işe ciddi şey yapıyor. Podcast işine. Ya. En, yaptıkları en ilginç şeylerden birisi dünya çapında hani podcast alanındaki uzman vesaire kişileri toplayıp bir eğitim ekibi kurdular ve yılda iki üç kere dünyadan başvuran özellikle de işte Türkiye vesaire gibi hani henüz gelişme aşamasında olan yerlerden podcastçileri Amerika'ya götürüp onlara bir eğitim vesaire vererek daha iyi üretim yapmalarını sağlama gibi yol, yollar izliyorlar şu an. Yani hem içerik hem de teknik anlamda mı? Aynen. Doğru. Sadece ben, evet içerik Ben gitmez. biraz tabii olağan şey kötümserliğimle teknolojinin <gülüyor> e, üretim açları yok. Teknoloji konusunda bu üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet kalkana kadar kötümser olacağım. Çünkü çok <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> e, şimdi programdan önce bir e, sohbeti geçmişti. Burada da bir iki defa e, ele aldık o kitabı. Bu 2019 Ocak ayında yayınlanan Shoshana Zuboff'un The Age of Surveillance Capitalism diye bir Hı -hı. kitabı var. E, burada esas itibariyle e, tanımladığı şey mekanizma... Aslında bu podcast patronlarının yaptığı mekanizmanın birebir e, örtüştüğünü de söyleyebiliriz. Yani bir parti, birebir değil yani yüzde yüz örtüşmüyor ama onun e, bir parçası olarak değerlendirebilecek e, gibi geldi bana. Biraz Şöyle, mısın? E, şimdi Şoşan Zuboff'un dediği şey şu esas itibariyle. A, çok ana fikrini söylüyorum hı hı. detaylı olarak incelediği mesele. Diyor ki biz diyor e, bir değer üretme şeyi varsa, behavioral Surplus'ı anlatırken insan deneyimleri ile var olur diyor. Sonra bu deneyimlerine göre davranır diyor. Hı hı. Bu davranışı market, piyasalaştıran bir mekanizmadan bahsediyor. Ama burada iki türlü şeyden. Kitapta ağırlıklı olarak diyor o surveillance kısmı. Yani bu davranışlarımızı gözleyip, bunu bir veri merkezinde e, istatistik haline dönüştüren bir ekip. Ondan sonra bu istatistiği kullanarak da e, ürün, var olan ürünleri e, iyileştiren veya yeni ürünler çıkartarak dönüp bize parayla satan Hı -hı. E, bir mekanizmadan bahsediyor. Dolayısıyla Hı -hı. burada da işte aslında her şeyi üreten biziz. Aman, Kullanıcı olarak evet. da e, biz kullanıyoruz. Üreten de aslında biziz. Fakat bu işten parayı şey yapan bizim bu emeğimize tırnak içinde söylüyorum ee, el koyan işte beş tane şirket var bu işi organize eden temelde Aha. bütün küresel ölçekte Facebook dur şu ıvır vurup amcan işte o olan şüpheli beş şirketten <gülüyor> dolayısıyla e, şimdi bu podcast üretim meselesini düşünecek olursanız bunun ben aynı zamanda e, teknolojinin üretim sürecini dönüştürme potansiyeli e, ne vurgularken de ee, özellikle üç boyutlu printerların çıkmasıyla bu sadece e, dijital üretim değil, fiziki üretiminde bir ölçüde buna döneceğini e, söylüyordum zaten. Bu Tabii programda yine birkaç defa evet, daha bahsettik konuştuk. bundan. Ee, şimdi şöyle bir süreç oluşuyor. Ben podcast çekmek istiyorum. Süper. Çıkıyorum. Ondan sonra bir tane platforma ihtiyacım var. Platformun sayısı... Dördü beşi geçmiyor. Onlar da zaten işte bilinen şirketler küresel ölçekte. Dolayısıyla onlara ben bir içerik sağlamış oluyorum. Evet. Ondan sonra bu içeriği dönüyoruz. Ee, biz kendimiz alıyoruz. Peki. Tamam Dolayısıyla ha. burada bir şeyden bahsedeceğim. Lütfen. Şimdi akademik dünyadan bir benzer paraleli kuracak olursak. E, böyle çok bilinen bir korsan şey, sitesi vardır kitap. ...sitesi vardır. Hakkında davalar açıldığı için... Kar, yani yayın kargalı, margalı. ...dava şey. açtığı için. O makaleler için... ...bir de kitaplar Hangi için kitaplar var. Için? Okay. Ee, bu... E, ...Doğu Avrupa'da oturan bir kadın kadıncağızın... ...yaptığı bir site bu aslında. Hmm. Bunu tespit edince Elsevier, Springer... ...bilmem işte büyük... ...yayın evleri bu kadına... ...baya büyük miktarlarda... Dava, ...tazminat davaları açtılar. Şimdi o siteye girdiğinde... ...bir tane dayanışma mektubu görüyorsun. Hı hmm. hı. Dayanışma mektubu işte akademikler tarafından yazılmış, bilim insanları tarafından yazılmış. Diyorlar ki ya diyor biz oturuyoruz bir makale yazıyoruz. Ondan sonra e, bizim gibi başka birileri bu makaleyi okuyor, hakemlik yapıyor, daha güzel hale getiriyor Rus. Bizim gibi başka birileri de bütün bu işi organize etmek üzere editörlük yapıyorlar. Sonra birbirimizin yazdığını okumak için eşek para veriyoruz. Burada bir hata yok mu diyor. Şimdi bu birebir örtüşen bir şey podcast dünyasında da. Bu tarif ettiğin düzenli. Dolayısıyla burada da acaba korsan iyidir <gülüyor> diye bir girişmemiz yani daha anarşik bir karakter yaratmamız gerekiyor. Özgürlük alanı oluşturmak için. Çünkü kontrol mekanizması da aynı zamanda burada oluşuyor. Şöyle bir şey var. Podcast'ın şu an hani büyümesinin en büyük sebeplerinden birisi daha gözetlenebilir hale gelmiş olması. Evet. Çünkü normalde RSS feed dediğimiz bir şey var. Eskiden blogları takip ettiğimiz evet. vesaire. Podcast bu. RSS feedle ses dosyası yayınlıyorsun. Evet. Ama ne zaman işin içine Spotify girdi ya da daha fazla takip edebilecek, analiz yapabilecek aracılar girmeye başladı. O zaman şirketlerin dikkatini çekmeye başladı artık bu durum. Elbette yine hani hala... İşin altyapısı o olduğu için tüm bunlardan uzak durarak da podcast dinlemek mümkün. Ama olur da bir gün işte Spotify örneğin giderek daha büyüyerek tek podcast yeri haline gelir. İnsanlar Spotify dışında bir yerde yayınlamamaya başlarsa YouTube örneğindeki gibi. O zaman iş biraz değişir. O zaman hani birilerinin onun korsanını çekmeye başlaması evet. gerekebilir. Çünkü bunu mesela şeyden görür. En ilginç örneklerinden birisi eskiden bu yana ben podcast dinleyicisiyim. En ilginç şeylerden birisi eskiden çok fazla müzik podcast'ı vardı. Hı hı. İnsanlar beğendikleri müzisyenlerden derlemeler yapıp hepsini bir tek bir mp3 dosyası yapıp podcast olarak yayınlıyorlardı. Şu an bunların hiçbirini Spotify'da yayınlayamazlar. Yok tabi. Telif. Anında evet. otomatik olarak onlar siliniyor telif şeyinden. Telif sistemlerinden kapatılıyor alır. hatta yani evet. Aynen. Örneğin mesela yani Spotify'ın Giderek büyümesi bunların giderek azalmasına sebep oluyor şu anda. Şu anda hani doğru düzgün müzik podcasti Spotify'da bulmak çok zor. Bu yakın zamanda başka şeyleri de etkileyebilir mi? Elbette etkiler. Hani bunun hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söylememiz söz konusu değil. Ama diğer yandan da şunu da görmeye başlıyoruz. Özellikle son birkaç yıl içerisinde giderek daha özgür diyebileceğimiz ...paylaşım hani söz konusu yeni medya... ...sosyal medya dediğimiz zaman... ...işte bültenlere... Hı hı. ...bloglara... ...gerçekten yani özellikle yurt dışında... ...bu dalga giderek artıyor... ...bilmiyorum Türkiye'ye ne zaman yansıyacak ama... ...kişisel bloglara dönüş dalgası var... ...şu anda ciddi bir şekilde... ...insanlar tekrar o Twitter'dan... ...Facebook'tan kendilerini çekip... ...orada kendilerini... ...ifade etmeye de geri dönmek istiyorlar... ...bunu deniyorlar... ...kişisel bültenlerin sayısı giderek artıyor... Aynı şekilde podcast'te de böyle bir durum yaşanabiliyor. Öyle bir durumda bu sefer Spotify gibi alanlar podcast'in televizyonu haline gelip orada ayrı bir hani alt kültür haline gelen o eski usul podcastler kendisini sürdürmeye devam edebilir. Bu durumda da hani ne olacak? Elbette o çeşitlilik bir şekilde kırpılacak ama bulmak isteyenin bulabileceği bir şeye dönüşecek bu durum. Evet. Hanne sorum var. bilmediğim için ve belki de dinleyicilerimiz de bilmediği için soruyorum. Ben kendim bir podcast üretmek istiyorum. İlla ben onu ses dosyaları üretiyorum. Bir yerde Hı -hı. kaydediyorum. Evde bir odada bile halledilebilecek bir şey bu anladığım kadarıyla. İlla ben onu Spotify'a yüklemek zorunda mıyım? Kendime bir site yapsam oraya yükleyemez miyim? O insanlar mı bana ulaşamaz? Siteniz, yok kendi sitenize bu yükleyip ardından diğer platformlara RSS feed'inizi evet. vererek orada görünmesini sağlayabiliyorsunuz. Zaten yani bu, bu şekilde işliyor. Hı hı. Ama kimi insanlar diyor ki hani benim için en önemlisi Spotify. Sadece Spotify'a o feed'i yayılmasını sağlıyor. Diğer yerleri vermiyor. Bu sefer dinlemek istiyorsan sen mecbur oraya gidiyorsun. Peki spoti sadece Spotify içerik üreten birisi oraya para ödemek zorunda mı içerik yüklerken? Yok ama... Podcastlerini bir sunucuya tıpkı bir web sitesi açar gibi bir sunucuya yüklemesi gerektiği için o sunucuya ve şeye hani normal bir web sitesi gibi evet. bir ücret ödemesi Spotify'dan gerekiyor. Spotify'dan para alıyor mu peki içerik sağladığı için? Podcastler almıyor. Almıyor. Hı -hı. Yani. Niyet hani Spotify böyle bir şey düşünüyoruz diyor ama zaten Spotify'ın müzisyenlere de doğru düzgün para vermediğini ya. düşünürsek. Evet. Tam yani... İşte ben de tam bu noktada e, aslında... Bir büyük problem var tabii benim bu korsanlık yapalım diye düşünüyoruz da insanların da bir şekilde bu yaptıkları işin karşılığında iki yol izleyebiliriz. Ya benim taraftar olduğum gibi parayı ortadan kaldıracak <gülüyor> bir şey toplumsal alan açmak ve burada insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlamak veya bir gelir modeli oluşturmak ama bu gelir modelinin hem adaletli hem de e, teknik olarak uygulanabilir bir şey olması. Tabii blockchain falan bu işler için büyük kolaylık sağlıyor. Ama asıl özgürleşme alanı olarak bence bu HTTPS protokolünü de devre dışı bırakacak. E, IPFS diye bir yeni protokol var. Peer to peer yani merkeziden e, dönetim imkanını tamamen ortadan kaldıran. E, i̇şte o zaman burada tanımlanmış küçük e, ya da işte ilgi duyanların sadece hmm. e, geldiği e, ve bu anlamıyla da giriş çıkışın kontrol edilebildiği için bir gelir modeli yaratmak açısından da avantajlı olabilecek ya da öbür türlü işte parayı ortadan kaldırmak hmm. isteyenlerin de kendi alanlarını oluşturabilecekleri bir e, şey bir hayat alanı oluşturabilir gibi geliyor bana bunun üzerine düşünmeye değer mi sence? Yani İnternetin en güzel yanı hani birçok şeyler bu tarz düşünce deneylerinin sonucunda orta, ortaya çıkan şeyler. O yüzden yani denemeden göremeyiz gibi bir durum söz konusu. Elbette şöyle bir şey de var. Hani bunların ne kadar ölçekleyebileceğiz. Evet. Hani söz konusu eğer özellikle hani gazetecilikten vesaireden bahsediyorsak bunun bir şekilde tüm ülkeye ya da hani daha büyük bir alana ulaşabilir hale getirmek gibi bir amaç da söz konusu her zaman. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu sistemleri ona dönüştürmemiz mümkün mü? Bunun için de burada işte işin tekniğini bilenlerle, işin gazeteciliğini, üreticiliğini bilenler ve bir yandan da toplumu bilenlerin bir araya gelip bu deneylere başlaması gerekiyor. Evet. Hani şu anda aslında dediğim gibi hani gazetecilik, medya alanı her ne kadar işte... Herkes çok şey düşünse de böyle hani bir olgunlaşmış artık belli bir şeyler rayına oturmuş gibi düşünse de aslında biz daha çok çok yeni yeni deneyler yapıyoruz. Hani şu anda yaptığımız birçok şey belki iki sene sonra bambaşka bir evet. şeye de dönüşebilir. Ya da şu anda belki hani podcast Türkiye'de bir iki senedir büyüyor. Belki hani bundan on sene sonra vazgeçilmezimiz haline de gelebilecek. Tamam, tamam. Ya da tamamen bırakacağız. Herkes bir anda hani tekrar yazılı ya dönmeye karar verecek. Hani YouTube'u, podcast'i hepsini bırakıp tekrar okumak isteyecekler hani. Bunu tamamen belirleyecek olan şeyler bir yandan toplumun nasıl bir dönüşüm geçireceği. Çünkü hala bilmiyoruz. Evet. Her geçen gün interneti kullanma şeklimizde, internete yapılan müdahalelerde farklı farklı değişiyor. Bunun nasıl bir dönüşüme sebep olacağına dair hiçbir fikrimiz yok. Örneğin en sevdiğim örneklerden bir tanesi Rusya'nın deneyleri. Evet. İnterneti sadece kendi ülkesine kapatma gibi bir şey hedefliyor. <gülüyor> İnterneti tüm dünya diye düşünüyoruz ama böyle bir dönüşüm yaptığımız zaman ne olacak? Yani böyle Hı -hı. bir şeye doğru internet gelişirse biz o zaman gelir modelinin de teknik yapıları da sıfırdan tasarlamamız gerekecek. Evet. Dilersen bütün bu soruları ee, ...önümüzdeki programda biraz daha deşmeye devam edelim. Neler olabilir. olacak, neler olabilir? Biz Star Trek bağlantısı da yapacağım önümüzdeki <gülüyor> programda. <gülüyor> tamam, bu programda yapmadın. Ona şaşırmıştık zaten. <gülüyor> Masada <gülüyor> Ömer de şaşırdı. Değil mi? Ömer çok teşekkürler. Teknik olarak bize destek olduğun için. Ee, bizim destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.